Bisikletim Benim bisikletim yoktu çocukken En sevdiğim şeylerden biri Arkadaşlarımın bisikletine dokunmaktı Bisiklet demirinin parmaklarıma o soğuk ve yumuşak dokunuşu Bilmem kaç gece rüyalarıma girmişti Uyandığımda sanki bisikletim varmış gibi heyecanla gözlerimi açtığım sabahları hatırlıyorum hala. Bisiklet zilinin kendine has çınlaması çok hoşuma giderdi. Bir sabah. Arkadaşımın bisikletinin peşinden koşarken annem görmüş beni. Çok üzülmüş. Rahmetli babama şu çocuğa bir bisiklet alsan, arkadaşlarının peşinden koşarken içim acıyor demiş. Babam, ya bisiklete binerken araba çarparsa korkusu ile almak istememiş. Hiç unutma. Bir gün komşumuzun oğlu ile duvar dibinde sohbet ediyorduk. Bisikletine yaslanmıştı. Elinde yeşil erik vardı. Hem yiyor hem de bisikletinin ne kadar hızlı gittiğini anlatıyordu. Elindekileri bitirip bisikletine binmişti ki bisikletinin zilini bir kere çalabilir miyim diye izin istemiştim. Arkadaşım şimdi olmaz, bir tur atıp geleyim ondan sonra demişti. Bugün olmuş, o günkü bana hala üzülürüm. Ne vardı ki sanki zili çalmama izin verseydi? Çocuklu işte. Babam o sırada bizi balkondan izliyormuş. Beni eve çağırdı, yanına gittim. Sana bir bisiklet alacağım dedi. Birden dona kaldım. Vallahi de dedim. Tebessüm etti. Vallahi dedi. Nasıl sevindiysem, yaşasın diye kapıya koşuyordum ki babam ama iki şartım var diye arkamdan seslendi. Geri döndüm. Ne dersen yapacağım söz dedim. Bir daha kimsenin bisikletinin peşinden koşmayacaksın dedi. Tamam söz dedim. İkincisi de karnende notlarının hepsi beş olacak dedi. Derslerim çok iyiydi. O yıl belki bir tane dersim dört gelebilirdi ama diğerlerinden emindim. Hepsi beşti. Tamam söz dedim. Fırladım dışarı. Babam bana bisiklet alacak diye sokakta deli gibi bağırarak koştum durdum. O günden sonra artık arkadaşlarımın bisikletlerin peşinde koşmadım. Yol kenarında seyrettim hep onları. Karne zamanını iple çektim. Hatta öğretmenime bile bütün notlarım beş olursa babam bana bisiklet alacak diye söylemiştim. O da bakalım deyip tebessüm etmişti. Karne günü geldi. Öğretmenim tek tek karneleri dağıtırken kalbim duracak gibiydi. İsmim okununca koştum, aldım karnemi, hızlıca gözden geçirdim. Bütün notlarım beşti. Nasıl sevindim? Öğretmenime sarıldım. O da, hadi koş, babana söyle, sen artık bisikleti hak ettin dedi. Nasıl fırladım dışarı? Ayakkabımın biri çıkmıştı koşarken. Koşa koşa eve vardım. Anneme karnemi gösterdim. ''Babam bugün mü alacak bisikleti?'' diye sordum. Annemin gözleri doldu. ''Bilmem, babana soralım.'' dedi. ''Babam kaçta gelecek?'' dedim. ''Bugün gelmeyecek.'' dedi. ''Neden?'' dedim. Babamın uzunca zamandır bir hastalığı varmış. Bizden gizliyorlarmış hep. O gün durumu ağırlaşmış, hastaneye kaldırılmış... Hayal kırıklığı yaşadım birden. Babamın hastaneye yattığına değil. Bisikletim ne olacak diyeydi. Hayal kırıklığım çocukluk işte. Birkaç gün sonra babamı ziyarete gittik. Ameliyat olmuş. Yorgundu yüzü. Beni görünce gözleri doldu. Yanına gittim. Kısık bir sesle. Karnını aldın mı dedi. Aldım bak dedim. Notlarımı gösterdim. Tebessüm etti. Biraz gözlerini kapatıp dinlendirdi. Tekrar açtı. Ben de sana bisiklet alacağım dedi. Babamdan duyduğum son söz bu oldu. O günden sonra benim bir bisikletim olmadı. Çocuklarımın oldu ama benim bisikletim hala yok. Bazen Çocuklarının bisikletlerine dokunuyor, tebessüm ederek zilini çalıyorum. Bilmem, verdiğim sözden dönmüş olur muyum ama onların bisikletinin peşinde koşuyorum. Kimse görmeden ıslak kirpiklerimi silerek. Anne babalara, çocuğunuza verdiğiniz sözü vakit geçirmeden yerine getirin diye söylediğimde bazen onların ama onlardan istediklerimizi yapsınlar da ondan sonra dediklerinde aklıma hep bu hatıram geliyor. Ne karnen otur ne de akıllı uslu durma şartı olmasın. Çocuğunuza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Bazen yarın gerçekten olmuyor. Olsa da çocukluk yıllarındaki o tatta olmuyor. Adem Güneş.